Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesi affederdi. Peygamber Efendimiz merhametliydi gayet. Affederdi herkesi, görse dahi hakaret. Bir gün Hazreti Ömer gelerek huzuruna dedi ki Anam babam feda olsun yoluna. Beddua etseydin sen kavmine kızarak, Eski kavimler gibi olurduk bizde helak. Zira nübüvvetini inkar etti müşrikler. Mekke'den hicret için seni mecbur ettiler. Hatta sana saldırıp dişini kırdılar da, Yine de eylemedin onlara bir beddua. Yine peygamberimiz bir harpten döndüğünde ganimet taksimatı yapıyordu o günde. O ara huzuruna cahil bir köylü geldi. Ganimet taksiminde adalet eyle dedi. Onun bu saygısızca söylediği kelama çok üzüldü ise de kızmadı yine ama. Ona yumuşaklıkla şöyle cevap verdi ki ben adil davranmazsam, kim adil olur peki? Ben peygamber olarak adl ile mükellefim. Yıkılır aksi halde dünya ve ahiretim. Yine peygamberimiz mücahit gazilerle, Hayber'i fethederek dönüyorken zaferle, bir Yahudi kadını zehirleyip bir eti yolda Resulullah'a getirip ikram etti. Lakin Peygamberimiz nübüvvet nuru ile anladı ki bu kadın bu ete yaptı hile. İtiraf ettiyse de o zehir kattığını hiç cezalandırmadı yine de o kadını. Bu büyük merhameti görünce kadın ondan şehadeti söyleyip imana geldi o an. Kureyş kafirlerinden biri de vardı yine. Büyü yapmak istedi Allah'ın Habibine. velakin lakin gönderip bir vahyini haberdar etti derhal bu işten Habibini. O kimse de suçunu ettiyse de itiraf, yine Peygamberimiz kendisine etti af. Enes bin Malik dahi, anlatır ki bir kere Resulullah ganimet dağıtırdı askere. O sırada bir köylü arkasından gelerek yakasına yapışıp kuvvetlice çekerek dedi yüklet şu benim deveme dahi ondan vermiyorsun nasılsa kendi şahsi malından. Peygamber Efendimiz sükut etti ilk önce. Sonra da ona dönüp sual etti şöylece. Senin şu hareketin ne çirkindir ve kaba. Karşılığında sana ne yaparım acaba? Köylü boyun bükerek dedi ki, Affedersin. Çünkü sen kötülüğe hep iyilik edersin. O server gülümseyip buyurdu ki eshaba, ''Ganimetten buna da verin hurma ve arpa.''